Örneğinler, İnsan insana programına hoş geldiniz. Güzel bir pazar için iyi bir program seçtiniz. Ben Doğan Ciceroğlu ve değerli dostum Polat Doğru. Her pazar karşınızda olmaya çalışıyoruz. Ve bugün sizinle önemli bir kavramı irdeleyeceğiz. Hı hı. Hocam bugün e, denge konusundan konuşuyoruz. Evet yani denge konusu bence çok önemli konulardan biri niye konuşuyoruz biraz ondan da bahsedelim isterim yani hani böyle bakıldığı zaman yaşamın içerisinde var mı yok mu çok da emin olunmayan bir konu. Biz bir şeylerden bahsettiğimiz zaman böyle müthiş pozitif müthiş bir uçta bir konudan bahsediyor gibi duruyoruz ama insanlardan da bazen iyi de hayatta da öyle değil diye diğer taraftan bir şey geliyor. Evet. Bizim bahsettiğimiz konuların bazıları kendi içinde de öyle alanlar ayrılıyor Yani bir siyah bir beyaz varmış gibi Oysa biz rahat anlaşılsın diye o uçlardan konuşuyor oluyoruz Şimdi evet. bunların ortalaması nasıl yakalanır Denge nerede olur, ne şekilde yakalanır Bugün biraz konuşalım istedik Evet sağ bir gözlemden bahsedeyim Tabii hocam Daha önce de bahsetmiştim benim sevgili yengem Haciler abimin eşi Şimdi ben bu programda <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ee, ...bir soru soruyorsun... ...anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum... ...tabii sen açıklama için... ...benim Aha. o uçlarda olduğumun farkında olarak... Evet. ...ama hocam diye bir soru soruyorsun... Evet, ...sevgili söylengem diyor ki... ...Doğan... O Polat yok mu o Polat? Onu yakalarsan döveceğim ben. Nasıl çırpınıyorsun, anlatıyorsun? Hiç anlamıyor ya. Ve ondan sonra tutup başka bir şey soruyor şeklinde. O da bir an olarak kalsın istedim. Bunu paylaşmak Kalsın isterim. hocam, kalsın, kalsın evet. tabii ki. Selamlar, sevgiler. Yani sevgili Süheyla yenge. Elimizden evet. geleni yapıyoruz. Hocayla biraz terletelim diye zorlanıyorum ama... Hocam temel mesele de orada. Siz... Neden bahsediyorsunuz? Yani bu denge denildiği zaman, yaşamda denge denildiğinde ne, neyi anlıyorsunuz ya da neyi anlamak lazım? Böyle bir şeye gerek var mı ayrıyeten? Yoksa yani, o uçlarda yaşamak da mümkün değil mi? Bence anlatmaya bile gerek yok denge. Ne demektir? Hı hı. Çünkü küçük çocuk bile aa, anne dengemi kaybettim düştüm der hemen. Aha. Yani o iki ayak Doğru. üzerinde durabilme hadisesi. Dikkat et dengeni kaybedersin Aha. şeklinde. Ee, hayatın her yönünde bizim günlük yaşamda doğal olarak karşılaştığımız, süreçlediğimiz, yaptığımız bir şey. <gülüyor> o bakımdan zihinsel olarak ayrıca anlatmaya gerek yok. Yani biz duygusal olarak e, birden adam bir laf söyledi birdenbire dengem bozuldu. Yani bazıları diyor ki... ...beynimin kimyasal dengesi bozuldu diyor. <gülüyor> Kimyam bozuldu diyor. Kimyam bozuldu diyor. Bu bozulma hadisesinin arkasında da... ...o kelimenin arkasındaki kavram aslında... Denk. ...dengesizliği ifade eden bir şey. O bakımdan herkesin bildiği... ...yani terazinin... ...uçlarından birisinin... ...ağır basmaya başladığı... Neyse, ...ne ölçüyorsa artık o terazi... Aha. ...dengesizlik durumu... ...denge durumu ise... Onların e, ikisinin karşıtlı birbiriyle e, bakabilmesi hanisesi. Onun için önemli boyutları alalım. Hangi boyutlarda Tamam. önemli? Hocam o konuların üstüne gitmeden önce arkadaşlarımız biliyorsunuz bu konularla ilgili size sokaktan gelen soruları hazırlıyorlar. Evet. Onları bir görelim. Onlar bittiği zaman da yavaş yavaş bizim boyutları incelemeye başlarız hocam. Evet. Doğan Bey merhaba. Dengeli insan hangi özelliklere sahip olur? E, dengeli insan nasıl olmalı? Dengeyi e, kaybetmemek için neler yapmalı? Aile içerisinde bir denge kurulması e, gerekli olduğuna inanıyorum. Bu konu hakkındaki fikrinizi öğrenmek istiyorum. Aşık olunca ya da çok para kazanınca dengemizi kaybeder miyiz? Dengemizi korumak için ne yapmamız gerekir? Merhaba Doğan Bey. Toplumsal olarak bir dengeye sahip miyiz? Merhaba Doğan Bey, dengenin nelerle ilişkisi vardır? Yaşamda denge nedir? Günlük hayatta dengeleri nasıl sağlarız? Aile içerisindeki ilişkilerimiz nasıl olmalı? Çocuklarımıza karşı nasıl davranmalıyız? Hayatımızdaki dengenin önemi nedir? Sevgili Doğan Bey, Türk toplumu nasıl bir dengeye sahiptir? Sevgili hocam, e, kitaplarınızı düzenli olarak okuyorum. Sizi takip eden bir e, okurunuzum. E, bugün bu fırsatı bulduğum için çok seviniyorum. Size bir soru yöneltmek istiyorum. Madem ki denge e, doğuştan geliyorsa, insanlar neden daha sonra dengesiz olabiliyorlar? Doğan hocam merhabalar. Aile içinde bir denge var mı? O sorusunu yönelttim. Bu konuda bilgi verirseniz son derece memnun olurum, saygılarımdan. Denge doğuştan gelen bir özellik midir? Evet önemli sorular her zamanki gibi hep bu sokaktaki bilgeliye bir hayranlığım var. Bugünde. Değil mi hocam benzer şekilde bugün de karşımıza geldi zaten program içerisinde bu sorular bir şekilde yanıtlanmış oluyor o yüzden teker teker ele almıyoruz şu anda. Hocam en temelde ailede dengeden bahsedecek olsam ailede denge kendini nasıl buluyor nasıl yaşanıyor diye bahsedecek olsam sizin bu ait olma birey olma dengesi kavramı çıkıyor karşıma. Evet. Ne anlatmak istiyorsunuz oradaki dengeden hocam? Ait olma ve birey olma hı hı. esasında hemen somut olarak karşımızda görebildiğimiz hı hı. bir şey değil. Doğru. O nedenle yaşamın tümüne baktığımız zaman farkına varacağımız bir soyutlamanın hı hı. durumu oluyor. Ve içinde olduğumuzdan dolayı sürecin biraz anlatmak lazım. Şimdi ben yurt dışında uzun süre kalmasam bu kavramla ilgili bir deneyimi hı hı. benim yetiştiğim ortamda pek algılayamazdım. Doğru bana mu? şu çok doğal gelirdi. Doğan Bey merhaba ee, oğlum, bu büyük oğlum, bu ortanca oğlum, bu da küçük kızım. Bana çok doğal gelirdi. <gülüyor> Ama yurt dışı deneyiminden sonra o çocuğun isminin söylenmeyişi bana şimdi tuhaf geliyor. <gülüyor> ee, e, ve <gülüyor> Adam kendisini tanıtıyor Dişçi Nevzat diyor ee, Bu da eşim diyor Eşinin adının söylenmeyi tuhaf geliyor Şimdi Sen de ben de biliyoruz ki Ve bizi izleyen dinleyenlerimiz Seyircilerimiz biliyor ki insan doğası Her ikisine de ihtiyaç duyan bir doğa Hem ait olmak istiyor hı hı. Hem de özgür olmak istiyor Bunun örneklerini veriyoruz bunun dengesi bozulduğu zaman sen benim oğlumsun, başka bir şey değilsin, ben nasıl istersem öyle olacaksın. Sen Aha. doğdun, baktım, bunu dedim doktor yapacağım, öbürünü mühendis yapacağım, öbürünü subay çıkaracağım. Ailenin bunlara ihtiyacı var. Tavrı ait olmanın baskın olduğu bir bakış tarzı oluyor. Doğru. Böyle bir bakış tarzı içerisinde yetişince sen bilincinde dediğim insanlar yetişiyor. Sen bilirsin baba. Nasıl istersen. Hele bir doktor çık. Zamanı gelince seni evlendireceğiz. Tamam baba. Teşekkür ederim. O sonra <gülüyor> bu yetişiyor, büyüyor, bilmem ne oluyor. Oğlum üç çocuk diyor. Üç çocuk olacak. Onu da söylemiş oluyor. <gülüyor> Sağ olsun. Ta Tabii onu da yapacağız bir şekilde. Atları da şu olacak. Kaçı kız, kaçı erkek olacak. Artık onu Allah, Allah bilir. Onu tayin edemiyoruz. Böylelikle ait olması baskın bir tavır içerisinde bir yaşam ...sürüyorsun. Peki. Sonlara doğru... ...gittiğinde pardon sözünü kestim. Şöyle bir durum oluyor. İçim biliyor çünkü... ...içteki muhasebeti. Hı -hı. Ulan bu hayatta... ...ben var mıydım? He? Bu hayat benim hayatım mıydı? Çünkü ölüyorum. Belli belirtiler var. Tamam. Yani falan. Yok lan. Ben yoktu. Elalem benden ne bekliyorsa... ...onu yaşadım. Babamın dediği... ...okula gittiğim dediği mesleğe yaşadım. Ee, dediğiyle evlendim. Çocuğumuz oldu. Çocukların hatlarını da onlar koydu. Herkesin benden beklediğini yaptı. Ama benim kendimin bu hayatta beklediği ilgili hiçbir şey yapamadım. Hepsi içimde gömülü. Ve şimdi yakında öleceğim. Böyle rahat rahat deme. Çok acı bir şey bu. <gülüyor> e, ne yapayım hocam? hocam? Film izler gibi izliyorum. durumu. Ağla. Bunu, bunu ben anlattığım zaman seminerde Müthiş bir sessizlik çöküyor ortaya O zaman seminer başlıyor Çocuğunuz böyle olsun mu istiyorsunuz diyorum mesela. Hayır Ve o zaman şu tehlike ortaya çıkıyor Senin dediğin O zaman canavar mı yetişer Aynen mı? öyle hocam Bir de başka bir boyutu daha var Ya Bu babayı kim yetiştirmiş Bu çocuğu yetiştiren bu babayı kim yetiştirmiş Bu adam hep mi böyleymiş o diğer üç çocuk ne oldu? Yani o insan onları da merak ediyor bu hikayenin içerisinde. Babam beni çok ezmişti. E i̇yi o zaman bizimkileri de saldım bayıra, Mevlam kayıra diye mi devam ediyor? Çünkü oradan sonra öyle bir manzara geliyor bence. Evet, bu dengesizlik başka bir dengesizlik. Aynen, de olabilir. Aynen öyle başka bir dengesizlikle. Babamın ne düşündüğü, anamın ne düşündüğü, toplumun ne düşündüğü beni hiç ilgilendirmez. Süper işte. Ben varım lan. Benim adamım bu hocam. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı evet. <gülüyor> Böyle bir tavır içerisinde, <gülüyor> böylelikle <gülüyor> gaddar, bencil, çıkarcı, kesinlikle karşıdakine acımayan, Aynen. hangi ortama girerse gireyim, benim sesim duyulacak abi. Herkes bana biat edecek. Tavrı içerisinde olan bir tip yetişiyor. Fena değil ama onun hayatı hocam ya. Yani... Baktığım zaman bayağı böyle hoş. İzlediğecek bir hayat diyorsun. Yani nereye gitse onun sesi çıkıyor. Ne istese onu yaptırıyor. Her yerde güçlü, her an belirleyici. Fena değil mi yani bu arkadaşın hayatı diye düşünüyorum. Değerli izleyenler ilk defa itiraf ediyorum. Polat'ın içinde böyle bir şey var. Böyle ara sıra benimle çıkıyor ortaya yani. Fakat bu kadar açık seçik itiraf etmemişti. Fena değil diye. Şimdi itiraf etmiş oldu. Şimdi... Ne, ne sakıncası var? Hocam adam iyi yaşıyor. Yani gerçekten baktığınız zaman bu arkadaşın hayatında bir problem yok. Herkes ne diyorsa onu yapıyor. Herkes ona soruyor. Güçlü, kuvvetli, ortamın belirleyicisi. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Söyle yengem, ne kadar haklı <gülüyor> <gülüyor> Selamlar, sevgiler. <gülüyor> Polat. Bu kişi gerçekten <gülüyor> mutlu. ...anlamlı Hı -hı. ve coşkulu bir yaşam içinde olsa... ...benim de diyeceğim bir şey olmaz. Ama değil. Olmaz. Değil Müthiş mi? bir yalnızlığı var. O canın yalnızlığı parayla satın alınabilecek arkadaşlar olacak bir şey, bir şey değil. O zaman o yalnızlık içerisinde kişi ne yapıyor? Bu araba yetmez diyor. Bir tane daha lüks alalım. Şimdi diyor 30 kişi bana biat ediyor. 80 kişi olması lazım. Efendim biraz palazlanınca bu karı yetmez diyor. Ulan bir tane daha bulmak lazım. Öbürü de diyor şöyle böyle falan filan hadisesi. Sürekli bir hegemeniz altına alma çabası aslında aradığı mutluluk. Değil mi Farkında değil. Ama mutlu olamıyor. Bir de korku var değil mi burada? Ya, ya benden daha güçsüz çıkarsa durumu da ciddi bir korku değil mi hocam? Kesinlikle o korku en büyük engel mutlu olmanın içerisinde. Ahenk oluşturamıyor. Kendisi de mutlu olmuyor. Ve kendi yönetimindeki, ailesindeki, şirketindeki her neyse yönettiği kuruluş mutlu olamıyor. Hmm. Mümkün değil. O zaman işte denge işin içerisine giriyor. Yani biz bilinci dediğimiz hmm. olay kişi Şunun farkında. Polat, ben sana aydım ama sen de bana aitsin. Aynı anda biz birbirimize aydız ve şimdi şu anda sen olmasan benim burada olmamın bir anlamı yok. Ondan dolayı ben anlamlı bir yaşam için senin burada olmanın farkındayım. Ve senin sen olarak olman benim ben olarak olmanın garantisi olmalı ki şu ilişkinin bir mantığı olsun. İşte bu denge biz bilincinin dengesi. Çok önemli. Ve bunu yani yaşamda gerçekleştirmek mümkün diyorsunuz değil mi hocam? Eğer evet. ben kendi varoluşuma ve diğerlerinin varoluşuna saygı duyarsam o zaman bu dengeyi iyi kötü yakalamak mümkün diyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. bu Anlayalım diye soruyorum bunu. Denge denildiği zaman bu teraziden bahsedeceksek mesela iki tarafta eşit bir ağırlıktan mı bahsediyoruz yoksa böyle bir sallanmaktan bazen birinin hafif ağır, birinin hafif zayıf olmasından mı bahsediyoruz? Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Çünkü denge denince sanki böyle matematik gibi, iki eşittir iki gibi algılıyoruz biz yani mekanik bir Mekanik bir denge algılıyoruz. E. Öyle bir şey mi yoksa bu daha bir böyle geçişken falan bir durum mu? Çünkü ben biraz geriye gidip bunu ağlayayım. Şimdi Hı -hı. biliyorsun <gülüyor> değerli izleyenler umarım bunu pek teknik bulmazsınız. Fakat kısaca anlatmaya çalışacağım. Beynimizin İki lobu var, iki tarafı evet. var. Sağ beyin, sol beyin. Evet, ee, ve çalışmalar gösteriyor ki sol beyin ben diyen bir beyin. Aha. Enteresan bir şekilde sağ beyin de <gülüyor> sen bilirsin <diyorsun. gülüyor> diyen bir beyin. Yani sanata, <gülüyor> duygulara, empatiye, sevgiye. Aha. Halbuki sol taraf ondan dolayı mesela yetişirken bakıyorsun... ...genel olarak e, cinsler arasında kadınlarda sağ beyin daha gelişmeyi açık Doğru. olarak olmuş vaziyette. Erkekler biraz sol beyin baskı oluyor. Ve o bakımdan öbürü e, <gülüyor> avcılığa, e, güreşmeye, savaşmaya hı hı. hazır bir vaziyette. Şimdi e, fakat mutlu bir yaşam için hı hı. E, ve ana babalara da bu açıklıkla söyleniyor. Çocuğun ...beyninin her iki tarafının da gelişmesine hmm. özen göstermek lazım. Fakat bu denge olduğu zaman, bu demek değildir ki ben her gün her zaman bu ikisinin denge içinde tutacağım. Öyle bir şey yok. Konsere gidiyorsun, bırakıyorsun ve başlıyor. Böyle için dalıyor, anılara gidiyorsun, gözünden yaşlar geliyor. Sol beyin diyor ki, pek avam diyor. <gülüyor> Sen sağbein <sahibiyiz> şimdi <gülüyor> ee, rahat rahat diyor bunun zevkini çıkar Aynen, saygım var ama bir an geliyor sınava giriyorsun matematik sınavı <gülüyor> doğru giriyorsun yapacağım <gülüyor> sol beyin diyor ki bir dakika burada a benim <gülüyor> hallederiz <gülüyor> hallederiz o kadar çalıştık Sen şöyle bir geri dur bakayım <gülüyor> Kaygıya falan filan yok. Bütün bu sistemi ben kontrol altına alıyorum. Ah ah. O da onun yeri. Böylelikle biz... ...hergisini de geliştirelim ama... ...içinde bulunduğumuz bağlama göre... ...benim öyle durumum olabilir ki... Çok güzel. ...sen bilincinde... ...olmam gerekebilir. Ne bileyim ben... ...işte konuşuyorduk senin verdiğin örnekle Aha. de... ...onu şey etmek isterim. Yani... Bazen öyle anlar oluyor ki hocam sizin bir, bir nokta geride durmanız gerekebiliyor hayatın içerisinde. Şimdi atıyorum ergenlik çağında bir çocuğunuz var. Gelmiş can hıraş böyle siniri tepesinde bilmem ne ne yapacaksınız yani o anda. Şimdi üste çıkmak mümkün. Fakat ya bu benim canım evladım büyüyor deyip e hadi anlat bakalım deyip şöyle bir geride durmak. Bir saniye onun kendini ortaya koymasına müsaade etmek gerekiyor. Yani. E peki eşiniz kadıncağız işten gelmiş ben hani direkt kendimden örnek verdiğim için kadıncağız dedim ama <gülüyor> her ikisi için de geçerli işten gelmiş çok da kötü bir gün geçirmiş kapıdan içeriye girdi siniri burnunda bilmem ne yani öyle bir durumda biz bilinci var işte ben var bunların alemi yok o an, o an sizin bir dakika ya azıcık şurada geride duruyum. Şu da kendi buharını bir çıkarsın. Neyse o içinden çıkacak olan çıksın demek. Sanıyorum daha sağlıklı oluyor. Dengesiz mi? Evet bakarsanız anlık olarak dengesiz görünüyor. Ama uzun vadeye bakıldığında Bence çok dengeli bir ilişkiyi böyle yaşamak mümkün. Ya yani benim oğlum bile diyor bazen işte bunun bu, bu, bu benim kararım diyor. Bu konuda ben karar veririm diyor. Şimdi Ve Poyraz şu yaşında, anda. 5 yaşında, 5 yaşını yeni geçti. Evet. Şimdi diyebilirim ki ya da ne ne, hangisi niye karar veriyorsun sen? Ben karar veririm, ben babam var burada da diyebilirim. Bir diğer seçenekte ya evet bu onun alanı bırak o karar versin de diyebilirim. Onu dediğim zaman da ona bir alan açmış oluyorum hayatta ve sanıyorum uzun vadede denge böyle oturuyor diye düşünüyorum. Burada önemli olan altını çizmemiz gereken dengenin bilincinde olmak ve uzun vadede gidiş gelişler içerisinde o noktada olmanın önemini bilmek Aynen. ama içinde bulunduğun bağlama göre sevgi ve saygı içerisinde dansı yapmak. Tabii ki hocam ya yani. Çünkü o ergen çocukla. Belki 5 saat, belki bir buçuk gün, belki 2 hafta sonra gel bakalım, oturalım bir konuşalım Mümkün. E, diyerek bir eğitim ortamı yaratmak ve bu gelişim, eğitim ortamı içerisinde dengeyi aradığımızı e, kendisiyle paylaşmak lazım. Bence güzel olanı bu. Hakikaten dans etmek lazım ama dans ederken de o o, o dansı işte o dengenin çevresinde yaptığımızın bilincinde olmak lazım. Peki hocam siz bir başka denge durumundan daha bahsediyorsunuz. Ben onu da çok seviyorum. Varoluştan bahsediyorsunuz, bilgiden bahsediyorsunuz ve davranıştan bahsediyorsunuz. Bunların da hayatta bir dengesi olması lazım diyorsunuz. Nedir bunlar hocam? Ne anlatmak istiyorsunuz bunlarda? Polat ben özellikle ana babalara ve Hı -hı. eğitimci durumunda bulunan öğretmenlere, yöneticilere konuştuğum Hı -hı. zaman e, bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Evet hocam. Şimdi felsefenin e, alanları olarak düşündüğümüzde e, hakikaten binlerce yıldır birçok kültürde bunlar konuşulmuş. Onun için diyorum ki felsefenin bir alanı var. Bunun teknik tabirini kullanabilirsin, epistemoloji evet, evet, dersin. Tabii. Ama bilgi felsefesi. De. Evet evet. Bilgi nedir? Bilgi olanla bilgi olmayan arasındaki fark ne? Hı hı. Bilgi nasıl öğrenilir? Hı hı. Nasıl keşfedilir? Hı. Nasıl aktarılır? Hı hı. Ve önemli bir soru şu. İnsan hayatında yeri nedir? İnsanların yaşamında sorunları çözmek için bilgi gerekli ve yeterli midir? Hı hı. Çok önemli bunlar. Şimdi bunlar üzerine düşünmemiş bir ana baba, bunlar üzerine düşünmemiş bir eğitimcinin eksikliği olacaktır. Şimdi şöyle bir toplum düşün. Eğitim felsefesini tamamıyla... ...bilgi üzerine kurmuş. Tamam. Demiş ki... ...benim okuluma girecek. Ve... ...bu müfredat programı içerisinde... ...verilmiş olan bütün... ...bilgileri, malumatlar öğrenecek. Tamam. Testlerle, imtihanlarla... ...bunu keşfedeceğim. Geçeni... İkinci kademeyi alacağım, üniversiteyi alacağım, üniversitede mezun edeceğim hı hı. ve bilgi adam olacak. Tamam. Şimdi. Tanıdık falan değil değil mi burası? Böyle farazi bir yerden mi bahsediyoruz, bildiğimiz bir yerden mi bahsediyoruz? <gülüyor> Değerli izleyenler umarım yüzünüzde bir gülümsemeyle <gülüyor> <gülüyor> tahmin ediyorum. Hangi ülkede böyle bir eğitim felsefesi vardır anlamışsınızdır. Şimdi o zaman malumat sahibi insan hı hı. çıkıyor. Soru şuydu. ...insan sorunlarını çözmede... ...acaba... ...bilgi yeterli mi? Yeterli mi? Hı -hı. Şimdi gelelim... ...felsefenin ikinci alanına. Varoluş alanı. Hı -hı. Ontoloji deniyor... ...teknik evet. terimiyle. İnsan nedir sorusunu soruyor. Şimdi insan... ...kültürden kültüre... ...dini inancına göre tanımı değişen bir şey evet. mi? Müslüman insan var... ...cavur insan Hı -hı. var... Efendim, ateist insan var, kadın insan var, erkek insan var, Fransız insan var, Türk insan var, Yunan insan var. Yem yapacağız. Yoksa zaman ve mekandan bağımsız, evrensel olarak insan dediğimiz bir öz var mı? Varsa bu ne? İnsanla insan olmayan arasındaki fark nerede yatıyor? Çok önemli. Çok. Ve böylelikle biz. İnsan olmak dediğimizde bir şeyden bahsetmiş oluyoruz hı hı. ve felsefi olarak bunun önemli tartışması var devam ediyor. Neler giriyor bunun içerisine? İnsan olmanın potansiyel olarak özü ne? O sinir sisteminin çalışışı, hı hı. insanların inançları, değerleri, insanların motivasyonları, coşkuları, hı hı. manevi yaşamları giriyor. O büyük resim bilinci dediğimiz hadise. Ve böylelikle... ...ben eğer... ...eğitim süreci içerisinde... ...insanları eğitmek istiyorsam... ...onların insan olmaları ile ilgili... ...değerler ilgilenmeye başlayacağım. Hı hı. Bu insanlar... ...nasıl bir inanç sistemi içindeler? Hı. Bu insanlar nelerden heyecan duyuyorlar? Nelerden coşku... ...istiyorlar? Şimdi... ...düşünelim ki... ...efendim ben... Katiyen malumata önem vermiyorum. İnsan olsun yeter diyorum. <gülüyor> Ve diyorum ki kitap kitap okumayın. Kendinizi keşfedin. Tefekküre dalın. İnsanlığınızı keşfedin. İnançlarınızın farkına varın. Ve bunu yapanlar var tam Vay. içinde. Yani dağa çıkıyor. Ereceğim diyor işte. Böyle zikre gidiyor falan. Ereceğim. Ve soruyorsun neden ereceksin diye. Neticede cennete gitmek istiyor. Ulan kendi insan aklıma düşünüyorum yani ermişsin türfenete gitmek için bu topluma hiçbir faydan hizmetin yok. <gülüyor> Ulan insan aklıma diyorum ki burada bir yanlışlık var. Çok bencilce bir şey. Değil mi? Bir sakatlık var yani. Ondan dolayı sadece kendini geliştirmek üzere, sadece iç dünyasıyla başka hiçbir şeyi hiçbir şey yapmadan öğrenmeden okumadan düşünmeden böyle bir tavır içerisinde olmak geliştirmez. Üçüncü alana geçiyoruz şimdi. Evet. Davranış alanına, doğru. eylem alanına. O da e, etik dediğimiz alanı oluşturuyor felsefede. Ona da bakıyorsun... Evet. ...soru şu. Doğru davranış var, yanlış davranış var. Tamam. Şimdi o zaman şöyle geliyor. Bir davranışın doğru ve yanlış olduğuna kim karar veriyor? İçinde bulunduğun toplum mu? İçinde bulunduğun zaman mı? ...kişinin kendisi mi? Zaman ve mekana göre... ...acaba... ...doğrunun tanımı değişiyor mu? Hı hı. Çok önemli tartışmalar bunlar. Ve mesela filozof Kant... ...diyor ki hayır... ...evrensel doğrular vardır. İnsan olarak yaşayabilmen için... ...bu evrensel doğruları... ...takip etmek gerekir diyor. Hı hı. Ne kadar önemli. Hı hı. Bu doğrular neler acaba? Üzerinde durmak lazım. Bunu keşfetmen lazım. Şimdi... Eylem çok önemli diyen hı hı. dengesizliklerden bahsediyorum. Bilgi dengesizliğini söz ettim. Varoluş dengesizliğinden evet. bahsettim. Şimdi bir de eylem dengesizliğinden. Ben bunu yaşadığım üniversitede, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Öğrenci geliyor ki hocam eylem günü bugün. Bırakalım dersi. Bu memleketi vatanı biz kurtaracağız sokaklara. Çocuğa bakıyorum henüz daha dişini fırçalamasını öğrenmemiş. Zaman kullanmasını bilmiyor. İkinci bir dil bilmiyor. Kitap okumuyor. Para ...bütçe hiçbir şey yok... ...ama memleketi kurtaracak. Eylem bugündür çıkmış sokaklara. Hıv hıv hıv falan filan... ...ve bakıyorsun... ...kitap okumayla ilgili... ...kendini geliştirmeye ilgili hiçbir bilinç yok. Dengesizlik. Üç tane dengesizlikten bahsettim sana. Şimdi... ...benim özlemim... ...öyle bir eğitim felsefesi ki... ...bu eğitim felsefesi içerisinde... ...ailede bilgi önemli çocuğun varoluşu önemli eyleme önemli ama hepsi bir sistem içerisinde yer almış olacak eğitim felsefesi bu çerçeve içerisinde oluşmaya başlayacak bilgiyi yerine alacak insanın varoluşu yerine alacak eylem yerine alacak Polat benim ülkemde doktorların %78'i sigara içiyor benim ülkemde Yalan söyleme bakımından eğitimlilerle eğitimsizler arasında hiçbir fark yok. İkisi de çok rahat yalan söylüyor. Bu bir şey gösteriyor yani. Değerler bilinci bakımından aksayan bir şey var. Ve bildiği halde herhangi bir sosyal derneğe girip üye olarak bu toplumun sorunları ilgili bir değişim yapmak üzere kılını kıpırdatmayan çok insan var. Bir sivil toplum derneğine girip yürekten böyle çalışarak emek verme. Çok şükür başladı. Onun için saygı ve selamla buradan işaret ediyorum. Bu çok önemli bir dengesizlik ama farkında değiliz. Varoluşta aslında bir sorun yok diyorsunuz değil mi hocam? Yani bu insanlar doğuştan böyle gelmediler. Süreç içerisinde bilgiyi nasıl edinecekleriyle ilgili ve onu kullanmayla ilgili bir bilinç oluşmadığı için ister istemez denge bozuluyor. Evet, yani bu varoluş derken fıtratında... Özü kötü değil bu insanların. Kesinlikle. Yani doğuştan getirdikleri bir kötülük, bir arıza o, bu falan filan yok. Sadece bunu nasıl kullanacaklarıyla ilgili bir bilinç oluşmuyor diyorsunuz. Bunu oluşturacak eğitim sistemi bunu önemsemiyor diyorsunuz. Evet. Ve ondan sonra e, tabii buradan gelen, bu yapının içerisinden gelen ana baba da durumu değerlendiremiyor diyorsunuz. Evet. Ve ister istemez denge bozuluyor diyorsunuz. Evet. Yani... E... Aziz Nesin'in bir şeyi vardı, bu ülkede Aha. %60 hı hı. E, kafası işlemiyor, e, zeka geriliği var falan şeklinde bir ima. Hı hı. Ben de kendisine mektup yazmıştım ama konuşamadı kendisiyle. Kesinlikle onunla ilgili bir şey yok. Çünkü o işte domuz eti yeme, yememe falan Aha. gibi durumlara getirmişti. Esasında ailede çocuk yetişirken e, biz çocuğun sol beynini de geliştirmeye İzin veriyor muyuz? Sağ beynini geliştirmeye izin veriyor Hı -hı. muyuz? Çocuk özgürce soru soruyor biliyor mu soramıyor Hı -hı. mu? Potansiyel olarak doğuşta hiçbir eksiklik yok. Doğru. Hiçbir eksiklik yok. Eğer malumata çok önem verirsen çünkü sınavlarda sadece düşünme değil malumat sormuştur. Evet. Eğitim sistemi malumata göre ise o zaman okul birincisi olmuş. Son derecede başarılı öğrenciler 20 sene sonra bakıyorsun böyle Sigaradan dişleri. dişleri çürük Doğru. Evlilikleri Başarısız olmuş Durumlar olabiliyor Bu denge konusu Bence çok önemli bir Değer Peki hocam Başka bir tanesini daha konuşalım Mesela bu duygular ve akıl Sevgiyle saygı Bunların bir dengesi oturtturulur mu hocam Bunlar birbirinden bu kadar uzak şeyler midir Ne, ne diyorsunuz yani mesela sevgi saygı meselesi. Şimdi siz onunla ilgili çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Biraz da onu söyleyin diye söylüyorum bunu. Evet. Ee, evet. Şimdi... <gülüyor> çocuğumu çok seviyorum. Diyor. Başlayalım. Evet. Şimdi çocuğumu çok seviyorumu eğer... E, ben bilinci içerisinde yapıyorsa... Şöyle oluyor. İstediğimi yaparım. Hı hı. Çok seviyorum çünkü. Tamam. Yani bunu <gülüyor> <gülüyor> karşı cins ilişkisine getirelim. Delikanlı diyor ki, e, <gülüyor> malen en güzel kızına gidiyor. Seni seviyorum diyor. Seni sevdim bir kere diyor. Ya benim olursun ya kara toprağım diyor. Tamam. Başkasına yar etmem diyor. Şimdi burada <gülüyor> çok önemli, eksik olan bir şeyin altını çizmek lazım. Bu kişinin o kıza saygısı yok. Evet. Hmm. Senimden eminiz mi? değil mi hocam aslında yani bu hastalık türlerinden bir tanesi bu e, <gülüyor> böyle sevmek evet ve çok uzun sürmez çok seviyorum seni diye böyle boğabilir bıçaklayabilir <gülüyor> ee, boşandıktan sonra daha takip edip öldürebilir doğrudur hocam. Ee, ve <gülüyor> anne de baba da aynen böyle yapabilir Aha. o nedenle yani dişini fışarlar. Oğlum seni dişini fırçala dedim. Niye baba? Niye baban değil mi Sen benim oğlum değil misin? Sözümü tut. Sözümü tut. <gülüyor> Allah Allah. Niye niye niye niye? Bu doğancı çıktı böyle. Her şeyi izah edeceğiz ya. Dişini fırçala. Babanın bildiği var. Bu adam hakikaten kendine göre sevdiği için dişini fırçala diyor. Evet. Ama o çocuğun aklına saygısı yok. Doğru. Aklına saygısı olsa başka türlü bir tavır içerisinde olur. O bakımdan benim sık sık söylediğim bir şey var. Saygı yokken sevgi sağlıklı olamıyor. Aha. Mümkün değil. Sağlıklı olamıyor. Aksayan bir şey oluyor. Peki saygı tek başına? Onda çok sol beğenici. Biraz da böyle korku da barındırıyormuş gibi geliyor değil mi hocam? Ha. Yani sanki içinde bir parça sevgi de olmayınca e, ...nasıl ayırdıydın? Güvenemezsin. Evet. Yani o kadar saygılıyım ki senin kişisel bütünlüğüne. Vallahi kendi başının çaresine bak. Benden bir şey bekleme. Senin hayatın, senin hayatın. Çok saygılıyım. İstersen bol geber. <gülüyor> Beni ilgilendirmez. Çok saygılıyım. Sınırlar var ya o sınırlar. Sen <gülüyor> öbür taraftasın, ben bu tarafta. Doğru. O zaman sadece saygı esas itibariyle ilişki kurmaya ve ilişkiyi sürdürmeye yetmiyor. Geçmiyor. Sağlıklı ilişki bakımında. O bakımdan ben sürekli saygı ve sevgi diyorum ve ayrıca da öz, önceliği de önemli. Önce saygı sonra sevgi. Vay. Yani <gülüyor> o çocuğa baktığın zaman önce diyeceksin ki merhaba. Anladım. Benim çocuğumsun. Hoş geldin. Muhteşem bir potansiyel sen. Müthiş saygım var. Seni sevdiğimden dolayı ...tüm emeğimi ve zamanımı vererek... ...gönlümce, bilinçli bir şekilde... ...öğrenerek seni geliştirmeye kendimi adıyorum. Sınıfa girdiği zaman da... ...aynı şekilde öğretmen... ...içeri girdiği zaman... ...önce saygıyla bakacak. Aha. 20 ta 24 tane öğrenci... ...24 tane... ...insanoğlu karşısında... Öf. ...bakacak. Hepsine saygısı var. Sonra diyecek ki... ...öğretmenliği neden seçtim sevdiğim için seçtim. Ben bunlardan herhangi biriyle öyle bir etkileşim kurabilirim ki, bu potansiyel var, ailesini etkiler, çocuklarını etkiler, mesleğini etkiler ve o meslek içerisinde ilişki içinde olduğu herkesi etkiler. Müthiş. Şimdi şu anda rahmetli Cahit Okurer'i düşünüyorum. Tabii hocam. Ya her bir saniyemde var benim etkileşim içinde. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin hocam. Gözüme baktı. Saygılıydı. Sevgiyle beni takip etti. Ve bana bir hedef gösterdi. Ne dersin dedi. Bir dedi bilim adamı olmak istemez misin? Müthiş bir şey hocam. Ya. Bu ülkedeki insanların sorunlarıyla ilgili bilimsel olarak düşünme, konuşma, yazma imkanı olur. Ne dersin dedi. Ya benim gözüme baktı. Bende bir potansiyel gördü. On çocuk olduğum için böyle gözüme bakan... ...bende potansiyel gören pek olmadı. <gülüyor> Onlar ot gibi falan büyüdük işte bir yerlerde. Bütün şey heyecanlandım. Şimdi şu an Polat. Şimdi şu an. Ne yapıyoruz? Ben bir bilim insanı olarak konuşuyorum. Aynen öyle hocam. Benim ülkemin insanları hakkında konuşuyorum. Ana babalara konuşuyorum. Ve umarım... ...çok önemli bir sürecin içindeyiz. Aynen öyle hocam. Peki hocam... ...siz dört tane de temel gereksinmeden... ...bahsediyorsunuz insanlarla ilgili... ...ve bunların da bir denge durumundan bahsediyorsunuz. İşte cep var diyorsunuz... ...para durumu var diyorsunuz... ...akıl var, gönül var, büyük resim var diyorsunuz. Onlardan da biraz bahsedelim hocam. Bence çok önemli. Polatcığım... ...çok önemli. Teşekkür ederim gerçekten... ...bunların altını çiziyor olman. Ama...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 Evet, denge konusunda konuşuyoruz. Evet, dengeli efendim. Polat. <gülüyor> Sağ olasınız hocam. İyi bir şey mi değil mi tam bilmiyorum ama... Ben bu konuyu e, hazırlarken kendi kendime dengeli Doğan, dengesiz Doğan falan diye yazmaya başladım. Ama o konu üzerinde düşünmeme çok yardım etti benim hakikaten. Evet. Ya insan zaten hiç farkında olmadan yaşıyor. Ayakta duran bir canlısınız. Yani sizin zaten doğal olarak getirdiğiniz bir beceri bu. Bunun hayatın diğer alanlarında olmaması, bir şekilde sağlanamıyor olması çok ilginç olurdu bence. İki evet. ayağının üstünde koşan bir canlıdan, yürüyen bir canlıdan bahsediyoruz. Hocam para işleri, akıl işleri, gönül işleri ve büyük resim bilinci diye dört alandan bahsettik. Evet. Palat bu... Ait olma, birey olma gibi birdenbire baktığın zaman hemen görünen, görünen bir, şey bir şey değil. değil, tabii. değil. Ee, ama <gülüyor> eğitilmiş bir göz, e, gelişmiş bir akıl baktığı zaman yaşamda bunu görür. Ve burada da bence çok önemli bir denge var. Umarım bu yönden topluma şu anda hizmet Hı -hı. ediyoruzdur. Şimdi... <gülüyor> Genel olarak e, baktığımızda, e, bu sadece benim düşüncem değil, birçok düşünürler evet, evet. bu konuda konuştular. Ben özetliyorum. İnsanların gereksinmelerini şu dört grupta toplayabiliriz. Bir tanesi böyle parayla satın alınacak tamam. ve genellikle biyolojik gereksinimlerimizi karşılayabilecek tamam. gereksinimler. Onun için buna cep gereksinimleri diyebilirsin, biyolojik gereksinimler diyebilirsin. Ev alma, araba alma, yeme, içme, o evi donatma, evlenme... ...ve nesli üretme, bütün bunlar karmaşık bir biyolojik temeli var. Yaşamın devam etmesi lazım, çok önemli. Fakat bunları karşılayıp da <gülüyor> tamam artık her şey yolu yerinde dediğin zaman aksine bir şeyler oluyor. Evet. Akıl diye bir potansiyel var. Ve bu akıl eğer cevap verilmezse dumura uğruyor. Çok önemli. Çok. Peki akıl dumura uğradığı zaman ne oluyor? Son 500 yıllık tar tarihe bak ne olduğunu görürsün. Neden küçülmüş imparatorluklar? Akla önem veren toplumlar nereye doğru gitmiş? Vermeyenler Verme. nereye doğru gitmiş? Çok önemli. Hele şimdi iş hayatının içerisinde olanlar kesinlikle, kesinlikle bunun bu, farkındalar. Farklı. Sürekli yaratıcı olacaksın, üreteceksin ve yöneteceksin meselesi var. Peki yetiyor mu? ...yetiyor mu? Bir üçüncü alan var. Bakıyorsun... ...sağlıklı olamıyorsun... ...akıllı olamıyorsun... ...eğer ilişki içinde değilsen... ...sağlıklı ilişki içinde değilsen... ...yani gönül ilişkiler içerisinde olman lazım. Hayatın anlamlı olması da... ...dördüncüye evet. getiriyor. Ben kimim? Niye burada? Niye yapıyorum bu işi? Ne farkı var? Büyük resim. Böylelikle... Ailede çocuk yetiştirirken ben çocuğumun bedenen gelişmesini sağlarken aynı zamanda aklen gelişmesini sağlamam lazım. Gönül olarak gelişmesini lazım. İşte bu Sol beyin Sağ Bey'in dengesiyle çok Aynen. güzel oluyor. Ve aynı zamanda da merak eden bir insan. niyenin Cevabını vermek lazım. Ve Polat da görüyoruz. Poyraz da bunu görüyorsun evet. 5 yaşında ama sürekli soruyor. Büyük resim bilinci ki sık sık buna manevi yaşamda diyoruz. Son derece de önemli. Bunun hepsine cevap vermemiz lazım. Ve konuşurken sen göstermiştin, nasıl bir tüm bunlar birbiriyle ilişki hı hı. Yani felsefenin üç alanına girdiğimiz zamankiyle gereksinmeler. Buradaki gereksin dört neden... gereksinme, hepsi birbirinin içerisinde hocam. Ben, ben evet. bunları böyle iki ayrı uzay ama birbirleriyle bağlantılıymış gibi düşünüyorum. Yani hepsinin birbiriyle bağlantısı var, hepsinin birbiriyle ilgisi var ve o yüzden de zaten bir matematik dengesi mümkün değil. Böyle kendi içinde kişiye özel, duruma özel, müthiş de bir özgürlük getiren böyle bir denge hali var diye düşünüyorum hocam. Evet. Palat'cığım denge konusunda konuştuk ama zannederim ben çok konuştum. Biraz dengesizlik e, oldu. hocam olur mu ya? <gülüyor> Hakkına helal et. Helal hoş olsun hocam. Ben tamam. Süleyla Yenge'den bahsettiğinizde anlamıştım zaten. Evet. Değerli izleyenler başka bir programda yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.